Allah de ötesini bırak. Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır. Edep yahu! Öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler, sonra kalan malını bölecekler, hatta memnun kalmayıp,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 Kanatların yanar Aşka uçmazsan Kanat neye yarar Aşka varınca Kanadı kim arar Bir günah eden kişiye Bin gün ah etmek düşer Bin günah ettim ilahi Bir gün ahım yok benim Kıl tövbe seyyiatına gözler kapanmadan. Vaktiyle gör hesabını defter kapanmadan. Ölmeden önce günahlarına tövbe et. Defterin kapanmadan önce hesabını gör. Osmanlı'da yaşı altmış geçen ihtiyarlara, yaşlılara sorulduğunda...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 hem senindir hem benim Hakikatta ne senindir ne benim Gamzelendi gönül yine devası ahdır Gönlü mahzun olanın dostu Allah'tır Gönül ne gök ne ela ne lacivert arıyor Ah! bu gönül bu gönül kendine dert arıyor senlik de yok benlik de bizde zerratı abız bir tek denizde bizde senlik benlik kavgası yoktur hepimiz aynı denizde birer damlayız hoşça bak zatına ''Kim zübdeyi alemsin sen, merdüm-ü dide ekvan olan ademsin sen, kendine dikkatlice bir bak. Sen alemin özüsün, sen varlıkların göz bebeği olan insansın.'' ''Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun.'' Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başta dert. Ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim ne zengin, fakir, ne sen, ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim yaşamak.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 Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sezai Karakoç. Celaliyle zahir olsa bu da geçer be yahu. Cemaliyle ayağın olsa bu da geçer de yahu. Kula bela gelmez, hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz, kul azmadıkça. Bir kapı bent ederse, bin kapı eyler küşat. Hazreti Allah'tır, Maliki Fatihul Ebwab. Hazreti Allah bir kapıyı kapatırsa, bin kapıyı açar. Kapalı kapıları açacak anahtarlar sahibi O'dur. Davet et, hayret et, af et, tövbe et ama ihanet etme. Yarab, bana bir feyzi kanaat ver ki, namerde değil, merde dahi eylemekü şad.